Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz Herkese mutlu günler Evet, e, bu haftaki programda e, önce aslında bu nefret suçlarıyla ilgili bir yasa çıkacak ki başbakanın çağrısıyla artık bu mesele bu kadar gündemde. Daha öncesinde de sivil toplum örgütleri çalışıyorlardı ve e, programımızda buna da yer vermiştik. Ama e, başbakan İslamofobi'yi de merkeze alarak bir nefret suçları yasası çıksın dedi. Bununla ilgili endişeler var, konuşulanlar var. E, bu meseleyle ilgili görüşlerini almak için e, dur de sözcüsü ...Yırkçılığa ve Milliyetçiliğe durdu. Sözcüsü Cengiz Algan'a bağlanacağız programımızın ikinci bölümünde. Ee, i̇lk bölümünde de yine gündemden haberlerden bahsedeceğiz. Yine mühim haberler var. Geçtiğimiz haftada gündemde geride kalanlardan bahsetmiştik. Yine e, eski programı da isterseniz blogdan Balık Gözü'nün blogundan dinleyebilirsiniz. Tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Balıkgözü.thomber.com adresinden ulaşabilirsiniz. Evet ilk haberimiz e, aslında pazar günü gerçekleşen AKP'nin dördüncü olağan kongresine dair e, içeriye alınmayan akreditasyonu yapılmayan bazı gazeteler, basın kuruluşları var. Bunlar Aydınlık, Bir Gün, Cumhuriyet, Evrensel, Gözcü, İmece TV ve Sözcü. Aslında başbakanın oldukça fazla demokrasi insan haklarından bahsettiği bir konuşmaydı. Çokça konuşuldu zaten televizyonda da basın yayın organlarında da bu mesele. Fakat bu akreditasyonun yapılmamış gazetecilerin asla başka bir göstergesi var ki başbakan sürekli 2023'ü hedef koyuyor kendine ee, aslında 2023'te neyi etrafında görmek istemediğinin de bir göstergesi bu bir taraftan ee, yine muhalefeti susturmanın başka bir göstergesiydi ee, sorun değil herkes televizyondan izle, izledi zaten izlemek isteyenler ve birkaç kanal dışında bütün kanallar neredeyse kongrenin tamamını canlı yayınla verdiler ee, fakat dediğim gibi burada mühim olan başka bir şey var ki içeriye alınmayan gazeteciler ee, ...ve içeriye alınmayan gazetecilerle de bitmiyor mesele hala tutuklu gazeteciler var e, Kendilerinin bir duruşması yapıldı 21 Eylül'de e, yanılmıyorsam birazdan da onun haberine de geçeceğiz. E, başka bir e, haberimiz var e, buna, bundan sonra. E, o da yine hayvanları koruma kanunu kanunuyla ilgili İstiklal Caddesi'nde pazar günü büyük bir yürüyüş yapıldı. E, yürüyüş oldukça kalabalıktı. Bu kadar çok insanın aslında farklı e, fikirlere sahip olan bu kadar çok insanın İstiklal Caddesi'nde olması... Ee, bir taraftan sevindiriciyken bir taraftan da bu kadar e, çok insanı neden başka bir konuda aynı fikirde uzanış, uzlaşırken herhangi bir yürüyüşte göremiyoruz ee, sorusu akıllara geldi. Ee, bu hayvanları koruma kanunu aslında korumayı tırnak içinde kullanmak lazım belki de. Koruma kanunuyla ilgili birkaç tane maddeye değinmek gerekirse onlardan bahsedelim. Sahipsiz hayvanlar barınaklarda kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra sahiplendirilinceye kadar ormanlık alanlarda kurulacak doğal hayat parklarına yerleştirilecek. Hepimizin bu konuyla ilgili başka bir çekincesi de sokaklarda yaşamaya alışmış hayvanların nasıl Hangi şartlarda kurulacak doğal park alanlarında doğal alanlarda yaşayacağı ve sonra onlara nasıl ulaşacağımız ki bir taraftan da e, Türkiye aslında sokak hayvanlarıyla da ünlü bir yer ve e, yazılan İstanbul hakkında yazılan eski şeylerde de hayvanlara e, özellikle değinilen yazılar var. İstanbul'da birçok yerde sokak hayvanı yaşar ve halk da onları sever diye. Eskiden başka bir zamanda İttihat ve Terakki Partisi döneminde sokak köpeklerinin hayırsız adaya sürüldüğü ancak İstanbul halkının bu uygulamadan rahatsız olup o dönemki bu uygulamayı da rahatsız protesto etmesi sonrasında köpekler tekrar İstanbul'a gelmişler. Sonra 1910 yılın İttihat e, Terakki dönemindeki uygulama bu, bu vahşice uygulama aslında 80 bin köpek hayırsız adada can vermiş. Ee, o yüzden yeni çıkacak yasa ile ilgili herkesin çekincesi var. Ee, dün birçok insan sokaktaydı. Özellikle hayvanseverler demeyeceğim. Ee, birçok insan sokaktaydı. Buna belki de ses çıkarmak oldukça mühimli. Ee, AKP'nin 63 maddelik yol haritası dün açıklandı. Nefret suçları yasası özellikle dikkat çekenlerden biri bence. Ee, o yüzden... Bu da e, mühim bir haberdi. Dediğim gibi bunu e, ikinci bölümde Cengiz Algan'la konuşacağız. Başka haberlere geçelim. E, bir diğer bir diğer haberimiz Üzümdere'de hes toplantısı yaptırmadık başlıklıydı. Yine e, barış için Vicdani yarats. Grubuna gelen maillerden bir tanesi bu. Bir basın açıklaması. Üzümdere Türkiye'nin en önemli yaban hayatı geliştirme sahalarından ve en önemli kuş alanlarından biri. Ee, ve buraya da bir HES yapılmak isteniyor. Bu alana iki adet HES yapılacağını ve bu nedenle toplantı yapılmak istendiğini köy muhtarının e, verdiği sözlü bilgiyle öğren, öğrenen köylüler. Üzümdere Köyü Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Alp... E, Isparta Burdur Denizi Kaş platformu sözcüsü ve birçok insan toplanarak basın açıklaması yapmışlar ee, ve burada bu toplantının yapılmasına engel olmuşlar. Ee, toplantı yapmak üzere gelen köye gelen hesçi şirket ve çevre ve şehircilik bakanlığı yetkilileri toplantı salonuna girerken protestoya başlamış köylüler ve hesçi şirket istemiyoruz demişler ve dediğim gibi toplantının yapılmasına engel olmuşlar. Türkiye'de HES mücadelesi ana akım medyanın gözünden kaçsa da oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor aslında. yerelde. hepsine e, bence yakından izlemek oldukça mühim. E, başka bir haber e, bu bir basın açıklamasına çağrı e, haberiydi. Fakat 21 Eylül'de görülmüş bir davanın e, haberi. 11 Şubat tarihinde evlerinden operasyonla alınan BDP Gençlik Örgütü DYG Meclisi çoğunluğu öğrenci 72 kişiye dava açılmıştı ve davanın 4. celsesi 21 Eylül'de görüldü. Duruşmada tutuklulardan Şeyma Güzel, Esra Ceb, Mehmet Aslan, Mahir Arat, Mevlüt Seyhun ve Mehmet Zeki Savun tahliye edilmiş ve tutukluluğu devam eden 25 kişinin tamamı üniversite öğrencisi. Duruşmanın 5. celsesine de 19 Aralık tarihinde devam edilecekmiş. Ayrıca tahliye kararları 3. yargı paketi kapsamında verilirken tahliye edilenlere de yurt dışına çıkma yasağı konulmuş. Başka bir haber yine akademiyle. Alakalı akademideki özgürlükleri zaman zaman tartıştığımız bir dönemdeyiz Galatasaray Üniversitesi'nin de bir açıklaması var bu da yine 21 Eylül'den kalma bir haber özellikle eskilere de yer veriyorum balık gözünde çünkü unutuluyorlar çünkü gündem çok hızlı değişiyor hepimiz çok haklıyız bu konuda da. Galatasaray Üniversitesi'nde son zamanlarda ard arda gerçekleşen vahim akademik özgürlük ihlalleri üzerine duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuyla paylaşma gereği hissediyoruz demiş akademisyenler. Asıl mesele aslında bir... Mor Çatı tarafından düzenlenen ve 5-6 Ekim'de üniversitede yapılacağı duyurulan cinsiyet eşitliğinin inşası İsveç Türkiye Deneyimleri Konferansı'nın program ve katılımcıları e, üniversite rektörlüğüne çok önceden bildirilmiş ve rektörlük önce onaylamış fakat daha sonra rektörlük 17 Eylül tarihinde sabah Tuncel'in de konferans katılımcıları arasından e, çıkarılmasını talep etmiş. Aksi halde konferansın iptal edileceğini bildirmiş. Konferans düzenleme komitesi de Kararın ayrımcılık içerdiğine dikkat çekerek Sabah Tuncel'in program dışı bırakmaya bırakmayı kabul etmediği için de e, rektörlük konferansa yer tahsisi konusundaki izni iptal etmiş e, ve aslında burada yeni akitin e, yaptığı bir şey var yeni akit burada toplantıyı hedef gösteriyor ve burada e, bir toplantı yapılacak diyor ardından da yine yeni akitin bu çağrısı üzerine rektörlük harekete geçiyor. Galatasaray Üniversitesi çalışanları olarak rektörlük makamının üniversitede yapılması planlanan bu üç etkinlikteki keyfi ve ayrımcılık içeren tavrının akademik özgürlüğümüzü kısıtlayan bir nitelik taşıdığını düşünüyor ve idarenin bu tutumunu kınıyoruz. Akademik özgürlüklerimizden taviz vermeyeceğimizi ve bilimsel faaliyetlerimize gelecek her türlü engellemeye karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi belirtiriz demişler. Galatasaray Üniversitesi Eğitimsel İşyeri Temsilciliğinin açıklaması bir başka haberde İstanbul Sendikalı Bilgi Üniversitesi'nden ee, bu aslında sendikalı oldukları ilk gerekçesiyle Bilgi Üniversitesi'nden e, kovulan işçilerin e, içinde olduğu ve e, örgütlenmenin de artık çeşitli insanlarla yapıldığı bir oluşumda diyebiliriz. Efendim İstanbul Sendikalı Bilgi Üniversitesi GÜZ programı açık hava dersleri tekrar başlayacağını duyurmuş. Yaz geçti. Artık yeniden sohbetler başlayacak. Yer santral kampüsü olacak. E1 binası çimenleri oturma eylemi alanında olacak. Konuşmacı Murat Belge konu sendika olacak. Tarih 3 Ekim çarşamba. Yani yarın ...gerçekleşecek. 17-19 saatleri arasında Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleşecek bu şahane etkinliğe de katılabilirsiniz. Ee, başka bir not var. Bu dersler açık ders formatında yapılacaktır. Herkesin katılımına açık, ücretsizdir, kayıt gerekmemektedir ve sınav yoktur en e, mühimi ve en güzeli bence. Ee, başka bir haberde Herkes Bebek Doğar davasından geliyor Herkes bebek doğar davası olarak biliniyor bu ıı, dava gündemde. Mesele de aslında... Iı, Vicdani retçi Enver Aydemir'e destek vermeleri amacıyla herkes bebek doğar sloganı attıkları gerekçesiyle yargılanan Halisavda Mehmet Atak, Ahmet Aydemir ve Fatih Tezra'nın yargılandığı bir duruşma bu. Duruşmada yine beraat kararı çıkmadı ee, ve karar e, pardon duruşma 6 Aralık yine 2012'ye ertelendi. Ee, buna karşın dördüncü celsede narkozsuz doğum yapmış üç kadın çocuklarını asker değil bebek olarak doğurduklarını açıklayıp davaya müdahil olmuşlardı. Ee, Cumhuriyet Savcılığı'nın insanları yargıladığı diğer sloganlarda herkes bebek doğar, barış için vicdan ret, hiç kimse asker doğmaz, biz orduya sadece fındığa gideriz. ...gibi sloganlardı. Avrupa Parlamentosu... ...Türkiye'yi vicdani red hakkını tanıması için... ...ültimatom verdi. Fakat Türkiye'de vicdani hala hala tanınmıyor. Ee, bunun ardından da... ...aslında bu çağrıyı... E, ...da bununla ilgili bir çağrıyı... ...Barış İçin Vicdani red, e, ...kadın ve Vicdani red, e, ...örgütleri yapmıştı... E, Bununla ilgili önemli bir haber var ee, silah harcamaları ilgili. Vergilerimizin Temmuz ayında 286.6, Ağustos'ta ise 197.8 milyon lirası silah, araç gereç ve savaş tesisatı kalemine harcanmış. Bütçede gizli hizmet giderleri kalemi altındaki örtülü ödenekten silah harcamaları ise son iki ayda 156.5 milyon lirayı bulmuş. Başka bir haber yine e, silah sanayi ile ilgili. Bu hafta buna oldukça yer verdik. E, yeni Milli Savunma Bakanımızın destekleriyle ihracat maksatlı silah üretimi özel sektöre de açıldı. Artık sadece vakıf şirketleri değil, özel sektörde kim hangi silah isterse sınırsız üretebiliyor. Tabii ki ihracat odaklı olması koşuluyla demiş e, Sayın Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş. Ee, bu önemli bir haber çünkü e, Türkiye e, silah sanayinde önemli bir ihracatçı konumuna gelmiş. E, silah ihraç ettiğimiz e, ülkeler arasında da e, en fazla ihracat ettiklerimiz e, Suudi Arabistan. Ve öncesinde de ihracatta %39.2 ile açık ara en büyük paya sahip olan ABD'ye de uçak ve helikopter malzemeleri, elektronik savaş silahları satılıyormuş. İkinci ülke dediğim gibi %9.1 ile Suudi Arabistan, kendilerine tanklar, zırhlı savaş taşıtları, aksamları, fişekler ve roketler satıyormuşuz. Diğer ülkelerde Birleşik Arap Emirlikleri... Bahreyn, Irak, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Ruanda diye gidiyor. Sadece e, hizmet değil, üründe ihraç ediyoruz demişler. E, başka bir haber yürüyücülerinden geliyor. Barış yürüyücüler, yürüyüş, yürüyüşçülerinden geliyor. <gülüyor> Barış yürüyüşçülerinden geliyor başka bir haber. Barış yürüyüşçüleri de Halis Savda ve kendisine katılan birkaç kişi vardı. Kendileri geçtiğimiz günlerde Osmaniye'nin Bahçeli girişinde Çevik Kuvvet ekipleri tarafından durduruldular. Ve Osmaniye'de bu yürüyüşü yapamayacaklarını söylediler. Burada yürüyememişler ve ardından ufak bir itiş, kakış sonrası kendileri gözaltına alınmışlar. Ee, ufak tefek e, darp izleri olduğundan bahsediliyor. Ee, kendilerinin şehre girmesine Celalettin Cerrah aslen e, engel olmuş ve barış yürüyüşüne Adana'dan devam edecekler. Celalettin Cerrah'a da e, birkaç soru hazırlığındalar tahmin ettiğimiz üzere. Başka bir haber son haberimiz olacak aslında çok fazla haber vardı ama süre yetmedi. Geçtiğimiz hafta da haberini vermiştik Müge Tuzcuoğlu dahil 9 kişi tahliye edildi. KCK davası kapsamında 19'u tutuklu 27 kişinin yargılandığı davada Tuzcuoğlu serbest bırakıldı. Tuzcuoğlu ben bir taşım adlı kitabı sebebiyle içeriye alınmıştı. Evet şimdi ee, bir telefon bağlantısı yapacağız. Cengiz alganlı ama öncesinde kısa bir müzik molası vereceğiz. ardından tekrar buradayız.. <gülüyor> kolameli merhaba cengiz merhaba ee, balık gözüne tekrar hoş geldin Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet bugün önemli bir şey konuşacağız aslında. Başbakanın nefret suçuyla, nefret suçları ile ilgili bir yasa çıkarılması konusunda bir talimatı var. İlk önce evet. bir söylem şeklinde çıktı bu ama artık dün de yani pazar günü artık dördüncü olan kongrede de kendisi artık bunu açıkça istediklerini söyledi. Evet. evet. Ve bu konuyla ilgili aslında hepimizin bir bakıma çeşitli endişeleri var. Acaba e, siz dur de olarak bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Yani Türkiye'de böyle bir nefret suçu yas yasası çıkarsa ve aslında temeline İslamofobi alan bir nefret suçu yasası e, neler olabilir ve sizin çekinceleriniz neler bu konuda? Aslında şöyle başlamakta fayda var. Şimdi bir musibetten iyi bir şey çıktı gibi görünüyor. Yani bu e, Müslümanlara karşı yapılan o pespaya filmin <gülüyor> e, arkasından çok sayıda işte şiddet olayı gerçekleşti, ölümler oldu ve benzeri. Ama bu sayede e, nefret suçları yasasının gündeme gelmesi bizim açımızdan aslında... Temelde sevindirici bir şey. Hmm. Ama çok dikkatli olunması gereken iki nokta var. Birincisi başbakanın bu konuyu sadece İslamofobi ve İslam düşmanlığı üzerinden tanımlamaya çalışması bir kez çok eksik ve hatta yanlış. Çünkü suçu denilen şey o değil. İslamofobi hakkında konuşmak ya da yazmak basın veya başka araçlar yoluyla olsa olsa nefret söylemine girebilir. Ama nefret söyleminin de biliyoruz ki suça götüren yolda önemli bir e, rolü var. Yani o e, nefret suçuna giden yolu, yolun taşlarını döşeyen şey nefret söylemi. Biliyoruz bunu. Hı. Neyse ki e, Adalet Bakanı Sadullah Ergin daha sonra bir açıklama yaptı başbakanından sonra e, basına yansıdı. Burada e, Sadullah Ergin'in söylediği şey şu cinsel yönelim dahil olmak üzere hemen hemen her türlü dezavantajlı grubu kapsayacak şekilde bir düzenleme istiyoruz diyor ki bizim de istediğimiz budur. Hem parlamentoda hem çeşitli siyasi partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerimizde de çıkardığımız sonuç zaten bu. Bütün dezavantajlı grupları bir şemsiye altına alması gereken bir durumdan söz ediyoruz. Sadece İslamofobi eğer zemin olarak kullanılacak olursa çok eksik olur ve hatta ayrımcılık olur. Evet. Şöyle bir rakam vereyim size, Radikal Gazetesi'ne geçenlerde bir haber yayınlandı. Adalet Bakanı'na bir soru önergesi verilmiş. 2006-11 yılları arasında Türkiye'de nefret suçları olarak değerlendirilebilecek suçlar veya başvurular, yasal işleme konulmuş başvurular arasında. Gayrimüslim mezarlıkları ve ibadethanelerine toplam 600'ün üzerinde bu söylediğim süre içinde saldırı olmuş. Bu şu demektir yani 3 günde bir Türkiye'de gayrimüslimlerin mezarlıklarına veya ibadethanelerine saldırı yapılıyor. E peki 2006-2011 yılları arasında biz herhangi bir camiye saldırı olduğunu gördük mü? Görmedik. İyi ki hmm. görmedik tabi ama demek istediğim şu nefret suçları bütün dünyada asıl olarak azınlıkları ilgilendiren problemlerdir. Yani toplumda azınlıkta kalan, dezavantajda olan, zaten toplumun içindeki çeşitli önyargılardan mustarip olan grup ve kişileri ilgilendiren suçlar. Türkiye'de İslamofobinin birinci sırada problem olduğunu düşünmekte bir kere bir mantık hatası var. Çünkü %99'un Müslüman olduğu bir ülkede evet. bundan evet. söz etmek zor. Asıl olarak birinci sırada dezavantajlı olan azınlıkları korumak gerekir. Ama kişisel kanaatim yine mutlaka İslamofobinin de nefret söylemi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde. Ama burada da ifade özgürlüğüne çok dikkatli yaklaşmak gerekir. Eğer herhangi bir eleştiri, hakaretsiz şiddet içermeyen herhangi bir eleştiri de eğer bu sınırlara dahil edilecekse o zaman işimiz gerçekten zordur. Zaten Türkiye'nin bu konudaki karnesi... E, epeyce kötü evet. e, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü açısından. Bu iki noktaya çok dikkat etmek gerekir. Evet. Eğer uluslararası planda e, İslamofobi hakkında bir çalışma yürütülecekse örneğin Birleşmiş Milletler'den e, gelebilecek bir İslamofobi'yi e, nefret suçları söylemi kapsamını almak düzenlemesi gelecekse bu bence çok hayırlı olur. Çünkü dünyada işte 11 Eylül saldırılarından beri e, medeniyetler çatışması denilen bir e, Teori ortaya atıldı ve maalesef bu hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde İslamofobi olarak nefret suçlarının ve ırkçılığın zeminini oluşturuyor. Bu çok Hı -hı. tehlikeli. Belki ulusal hırsakta böyle bir düzenlemeyi zorlamak iyidir. Hı -hı. E, bu medeniyetler çatışmasının yerine medeniyetler ittifakı denilen e, İslam'la Hristiyanlığın ya da Museviliğin baş, yani dinler arası çatışmanın ortadan kaldırılması için işe yarayabilir ama ulusal yasalar çapında bu birinci sıraya konulursa tamamen yanlış olur diye düşünüyorum. Evet yani bir de bir taraftan sadece İslamofobi diye çıkarılması sanırım diğer dinlerle de ciddi bir ayrımcılık e, yaratacak bunun arasında. Çünkü sadece mesele İslamofobi değil bir din kavramı din e, ayrışması üzerinden de devam ediyor. Tabi tabi yani... mutlaka bunun gözetilmesi gerekir. Gerçi Türkiye antisemitizmi insanlık suçu kabul eden ülkeler arasında ama <gülüyor> e, eğer bir düzenleme yapılacaksa başlı başına bir nefret suçları özelinde yasa çıkar olacaksa herhangi bir dinin ismine özellikle anmaya gerek yok. Bütün dinleri korumaya, evet. dinsel inançları korumaya almak gerekir. Hatta inançsızlığı da mutlaka korumaya almak gerekir. Evet. Bu, bu düzenleme bu, bu çerçevede sınırlı kalmamalı. Adalet Bakanının konuşması beni daha çok umutlandırdı açıkçası bu açıdan. Ya zaten hani bu çevrede bir şekilde bir başka bir 301 yani Türkiye'ye hakarete varan bir Algı oluşur mu ya da bunun gibi bir e, kanun yapılır mı gibi bir dert var? Çok, çok riskli evet. Yani Türkiye'de çünkü yargı pratikleri bize gösteriyor ki yargıdaki zihniyet devleti korumaya yöneliyor. Ne azınlıkları ne de bireyleri korumaya yöneliyor. Evet. Ee, bu açıdan yani daha önceden biliyoruz cezayasımızda aslında nefret söylemini cezalandıran bir madde zaten var. T.C.K. 216. madde doğrudan evet. nefret söylemini cezalandırıyor. Fakat e, uygulamada görüyoruz ki birkaç örnek dışında hep tersine kullanılmış bu e, yasa maddesi. 301'den başınıza gelenleri biliyoruz. Grant Pink'in evet. öldürülmesi, e, Türklüğü aşağılama adı altında çok sayıda insana dava açılması, Orhan Pamuk, Elif evet. Şafak gibi e, çok değerli yazarlara e, da dava açılmasına yol açtı. Eğer tabii ki zemin sadece İslamofobi olarak düşünülecek olursa bu, ee, hepimizin zararına bir madde olacaktır. Ee, ve dünyada da kabul görmesi imkansız olur bu haliyle. Ee, hmm. Yani asıl olarak koruması gereken kesimleri bir kenara bırakıp sadece İslamofobi korunursa ...bunun ayrımcılık olduğu dünya tarafından... ...bize dayatılır, anlatılır. Ve gözükür de zaten. Bir taraftan evet. da belki sadece nefret söylemi değil... ...nefret suçu olarak çıkması gerekiyor bunun değil mi? Yani nefret tabii, söylemi tabii. ve nefret suçu arasında... ...ciddi bir ayrım var ve biz bundan bir endişeleniyoruz da. Bunu Aslında belki bir anlatabiliriz. Zaten bu yani. Başbakan da tanımlamaları yaparken... ...nefret suçu diye tanımlıyor. Yanlış bu. Evet. Bu konuda yazmaya çalışanlar oluyor... ...zaman zaman gazetelerde. Suç dediğimiz şey... Ceza yasasında tanımlanmış ve bir ön yargıyla işlenmiş olması gerekir ki nefret suç haline dönüşebilsin. Yani örneğin birisinin sadece İslam'ı ya da Yahudiliği ya da eşcinselliği ya da şunu şu siyasi bu siyasi inancı eleştirmesi suç değil. Bu bir söylem olabilir. Ama söylemlerimizde eğer biz azınlıkta kalan grupları özellikle hedef haline getiriyorsak ya da karalıyorsak, etiketli biliyorsak şeytanlaştırıyorsak o zaman problem doğuya ve suça giden yolda önemli bir e, yolu biz açmış oluyoruz. Evet. Burada problem e, burası. Yani suçla söylem tanımını net biçimde ayırmalı. Belki ikisinin için ayrı ayrı düzenlemeler yapmalı. Bizim talebimiz nefes suçları yasa kampanyası platformu olarak bizim talebimiz ki 70'e yakın e, sinir toplum örgütü var. Hı -hı. Tüm dezavantajlı grupları ve başta azınlıkta kalan ...korumasız grupları şemsiye altına alması... ...öncelikli öncelikle gözetilmesi gereken budur. Evet. Ve kampanyada... ...devam ediyor aslında. Bir ona değinmişken... ...bahsedelim. Ee, evet. Ve insanlar imza verebilirler... ...hala değil mi? Tabii tabii. Nefretme.org ve... ...nefretme.net... Sitedenler imza kampanyamız sürüyor. Evet. Taslağımız da şekillendi, bittiği gibi bir şey, birkaç günlük bir değerlendirme süresi var. Hı hı. Bizden istendiği anda mecliste ister başbakan, ister adalet bakanı, isterse görevli ilgili e, vekil veya bakanlar, kim isterse hemen götürmeye hazırız. Buradan açık bir çağrı yapmış olalım. Evet. Belki ellerindeki materyal yetersizdir, e, belki yeterince temas da bulunmamışlardır sivil toplumlar. Biz Alpı Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'yla da temas halinde sürdürdük çalışmalarımızı. Hı hı. Ee, yani olabildiğince yetkin bir yasa taslağı çıkarmaya çalıştık hukukçu gruplarımız aracılığıyla. Evet. İstendiği anda hazırız götürmeye. Zaten randevular almaya da devam ediyoruz. Hı hı. Ee, bu hafta içi Ankara'da görüşmelerimiz var. Başbakan'dan da randevu istedik. Kabul ederse daha net ve açık içinde anlatabiliriz. O zaman iyi haberlerinizi bekliyoruz diyelim. Biz bekliyoruz. Teşekkürler. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. İyi kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Açık Radyo 94.9'da Balık Gözü'nün sonuna geldik. Okuyamadığımız eksik kalan haberler vardı. Onlar balıkgözü.tamdır.com adresinde olacaklar. Devamını oradan dinleyebilir. Ayrıca bu programı kaçırdıysanız da e, yine aynı adresten dinleyebilirsiniz. İki hafta sonra... Yine burada aynı saatte buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.